Veren el, alan elden daha hayırlıdır. Vermekte iyalinden başladığın zaman, evvela lokmayı annene, babana, kız kardeşine, sonra yakınına ve en yakınına ver. Bu hadisi şeriften anlaşılmıştır ki, en evvela nimeti kadınlara vermek gerekir. Mesela bir adam çarşıdan aldığı hediyeyi, anasından, babasından ve kız kardeşinden sonra, kız evladına, sonra oğlan çocuğuna vermelidir. Ve bu sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sadakayı verin mealindeki emrini işiten bir sahabi Ey Allah'ın Resulü benim bir dinarım var. Kime vereyim? diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kendi nefsine infak et buyurdular. Bende bir dinar daha vardır. Onu kime vereyim? Onu da kendi hanımına ver. Bir dinar daha var. Onu kime vereyim? ''Onu da evladına ver. Bir daha varsa, onu da sana hizmet edene ver. Bir dinar daha varsa, onu ne yapayım? Artık onu sen bilirsin.'' buyurdular. Bu hadisi şeriften anlaşılıyor ki, kişi hediyesini evvela hanımına, sonra annesine verebilir. Yani anne burada öncelik hakkını evladından talep edemez, hanımı edebilir. Ancak kişi hediyesini gizliden hanımına verirse daha uygun olur.''